الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وأفضل الصائمين والذاكرين نبينا وقدوتنا ومرشدنا إلى الهدى والحق محمد ابن عبد الله صلاة ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kalamullah wa khayral hadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa sharral umur muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah gün Ramazan'ın günü 1462 senesinde altıncı gün Altıncı gün orucu oldu mu yani? Altıncı günü taravihten sonra saat bire geliyor. E, bugünkü dersimiz Ramazan'la ilgili biz Ramazan'ın hükümlerini işledik. Üç derste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine göre Ramazan. Ondan sonra eğitim tarafını da işledik. O da nedir? Selefi salihine göre Ramazan. Şimdi bir şey kaldı. Bunu da inşallah bu paketi biz tamamlayacağız. Bu da nedir? Ramazan'da Ramazan ayında Oruç ayında yanlışlıklarımız ve muhalefetlerimiz. Yani yanlışlık ve eksiklerimiz. Yani Ramazan ayında nelerdir? Oları inşallah o işleyeceğiz. Çünkü bu biz önceden Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine göre Ramazan dememiz, çünkü cennete sadece sırat-ı müstakim üzerinden gidilir. Sırat-ı müstakimi, mürşidi, önderi, imamı kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O bize göstermiş bütün akidemizi, dinimizi ve ibadetimizi. Onun yoluyla hiçbir yol cennete gitmez sadece onun yoluyla cennete girdir. Başka bir yoldan cennet kapsı hiç kimse için açılmaz. Sadece sırat müstakim üzerinden gelen için cennetin kapısı açılır. O zaman ne yapacağız biz? Bütün ibadetlerimizi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine göre yapacağız. Çi yapmaya çalışıyoruz, araştırıyoruz, okuyoruz, ilgileniyoruz bu meseleyle, bunun hakkında da bu ibadetlerden de en önemli ibadet İslam'ın ikinci, üçüncü şerti oruçtur. Biz bunları yaptık elhamdülillah. Ve uygulamaya da çalışıyoruz. Şimdi paket tamamlansın. Ne yapacağız? Hatalar var. O hataları zaten biz derslerin içinde bir çok yerde hatırlattık oları. Ama bunları seri şeklinde he, böyle yapacağız. Anlatacağız inşallah. Anlatmakta fayda var. Aslında biz ibadetleri bildik, zaten hatalara düşmeriz. Biz ibadetleri söyledik ama hataları da e, hatırlatmakta fayda var. İbadetler dedik Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine göre olur. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir ibadette benim emrim olmasa benim iznim olmasa benim gösteriliş şeklim olmasa o ibadet nedir mürduttür ondan dolayı bizim her şeyimiz sünnete göre olması lazım bu yanlışlıkları da asıl da yanlışlar çoktur alimler toplamışlar bugündeki alimler elhamdülillah bize iş bırakmamışlar zaten bize ne kalmış sadece uygulamak kalmış 200 kusur hata var Ramazan'la ilgili ben en önemlilerini toplamaya çalıştım. Rastgele topladım en önemleri 40 kusur çıktı. Bu da bir berekettir. Alimler eskiden toplarlardı 40 hadis vesaire. Gerçek 40 hadis toplamak için, 40 madde toplamak için sahih hadis yoktur. Hadisler bu konuda zayıftır. Çim 40 tane hadis toplasa bu kadar Ecri var. Bunlar zayıftır ama bizim selef alimlerimiz bunu uygulamışlar ve muvaffak olmuşlar. Ve inşallah şeriate de muhalif değil. Çünkü bizim önderlerimiz, imamlarımız bu meseleyi yapmıştır. Ondan dolayı benimki de denge olarak 40 tane hata oldu. Evet. Şimdi bu hataları teker teker işleyeceğiz. Birinci hata Tabi dedik bazılarını da derslerde biz zikrettik, bazıları da birbirine yakındır ama ayrıntıda fayda var. Ondan dolayı katalar birbirine yakın da olabilir ama her birisinin bir özel yeri var. Birinci kata, Ramazan ayını karşılamaktadır. Ramazan ayını asıl da azim bir aydır. Neyle karşılamamız lazım? Bu ayın azamatına, bu ayın faziletine göre bu ay için hazırlık olmamız lazım. Ama tam tersine Müslümanlar bu ayı sıradan bir ay gibi normal karşılıyorlar. Bu da neden olur? İnsan bilmediğinin düşmanıdır. Ramazan ayının faziletini bilmiyoruz. Yen yani biliyoruz, hakkıyla bilmiyoruz. Hakkıyla bilmek nedir? İnanacaksın. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, imanen ve ihtisabe, oruç olsan. İman edeceksin, ihtisap Allah rızası için sineğe çekeceksin bunu. Onun için, biz bilmediğimiz için Ramazan ayını sıradan karşılıyoruz. İşte e, akıntıdan gidiyoruz. insanlar oruc oluyoruz, biz de oruc alıyoruz, iftar ediyoruz, tarave gidiyoruz. Ama bu mesele öyle değil. Ramazan ayında dedik, bir sene 11 ayın sultanıdır ya, 11 ay biz kendimizi bu aya odaklayacağız. 11 ay çalışacağız bu ay için para toplayacağız. 11 ayın icaz, iznini bu aya bırakacağız. Hayatımızı hepsini bu aya göre ne yapacağız? Düzenleyeceğiz. Bu aya göre düzenlesen hakkıyla biz Ramazan ayını karşılamış olduk. Neden? Çünkü bu ay ibadet ayıdır, itaat ayıdır. Bir de bu ayda e, ameller kat kat kat kat kat kat Allah indinden olur, artılır allah Teala diyor, oruç benle kulumun arasındadır. Bunun mükafatını bana bırak. Allah'a bir şey bırakılsa ne olur? En mükemmelini alırsın. İşte bu ayı karşılamak için bütün hayatlarımızı, şertlerini buna odaklayacağız. Ramazan geldi, her şeyin fişini çekeceğiz. Bu ayda ibadet ayı olduğu için bir de bu ay fırsat dahidir. Bu ayda yaptığımız işlere ısınırız, öğreniriz. Diğer senenin boyu bereketi bizi alır götürür. İşte bu birinci hata. İnsanlar bu normal karşılıyorlar. Yani bu ayı tam karşılayacağız. bayın Kur'an-ı Kerim'i var. bayın zikri var. Bayı'nın teravih'i var. Gecenin namazı var. Sühürün adabı var. E, iftarın adabı, duası var. Bunların hepsini bilerek, psikoloji olarak buna odaklayacağız. Buna çitleneceğiz. Kitlen buna çitleneceğiz. O zaman ne olur? Bu hataya düşmeriz. Şeytanı da kapıyı aralamayız. Böyle hazırlık gezsek şeytan bize işleyemez. İkinci kata niyetle ilgilidir. Çok insanlar var. Çok Müslümanlar var. Niyeti önemsemiyorlar. Asıl da niyetsiz oruç olmaz. Ondan dolayı Ramazan geldi, niyet edeceğiz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Men lem mine lehu. kim geceden niyet tutmasa onun orucu yoktur. Yani sen kalkıyorsun insanlardan süre gidiyorsun niyetin yoksa yarın orucu oluyorsun. Ne olur? Bu birçok insan var işte milletten akıntıyla geliyor. Bu yanlıştır. Eğer sen birinciyi uygulasan dedikçe Ramazan'a hazırlandın zaten o niyettir. Ramazan geldi, yarın Ramazan'dır ilan olundu, hilal göründü, ilan oldu Ramazan'dır. Sen dedin işte biz bir gece sühre kakacağız. Zaten akşamdan teravihine gidiyorsun, ha? Bu niyettir işte. Bir ay men oruç olacağım bu niyettir. Yen yani de her gece kakalacaksın sühre senin niyetin var. İşte bu niyet çok önemlidir. Niyeti çok insanlar unutuyor. Niyet unutulmaması lazım. Bir de her gece niyeti illa ki ben bu gece söylemedim, orucum olmaz diye o da hatadır. Zaten sen desen uyumadan önce ben şu hura kalkacağım. Ha? Evdekilere diyeceksin biz şuhurlu yemekler hazır mı hazırdır. Bu zaten niyettir. Niyet dilden caiz değil. Niyet çünkü kalptedir. Kalbin amelidir. Dilin ameli değil. Niyet kalbin amelidir. Şeriatte hiçbir yerde niyet dilden söylenilmez. Sadece bazı ibadetlerde mahsus gelmiş niyet dilden. O da mesela hac ve umraya giderken lebbeykallahumma umra yende lebbeykallahumma hac. Burada niyet çünkü şeriat bunu demiş. Başka yerde Resulullah dememiş. Niyet ettim oruç tutuyum. Niyet ettim namaza duruyorum. Niyet ettim kurbançasıyım. Bunlar hepsi kalbin amelidir. Onun için alimler diyorlar ki niyet dilden değil kalptendir. Bu niyet meselesi. İkinci mesele, pardon üçüncü mesele suhur. Çok insanlar suhura önem vermiyor. Halbuki suhur nedir? Çok önemli bir meseledir. Suhur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Sühür Şuhur yapın, sühürde bereket var. Sühürün de bereketi nedir? Allah-u Alem. Allah Subhanahu teala en iyisini bilir. Ama biz bildiğimiz nedir? Sühürde yedirin yemek insanı ne yapar? Güclendirir. Bugünün meşakkatine seni ne yapar? Dayanabil, daya, dayandırır. Yani dayanabilirsin. O, o, o günün Maşakatına dayanma gücü verilsene. Şühür yemeyen insan ne olur? Bitkin olur. Ve bu da nedir? İslamiyet bunu emretmiyor. Onun için şühürlük yap, velâçü bir hurmayla, velâçü bir su alsan. Demek ki bunda maddîden daha fazla manede de bir bereket var burada. Çok insanlar ne yapar? Şühürlükte yanlış yapıyorlar. Erken alıyorlar bunu. Halbuki şühürlük aslında nerede olacaktır? Şühürlük ee, saat, bir saat önce yarım saat önce bir buçuk saat önce kalkacaksın özel sühürlük için. Bu odur. Bazı insanlar sühürlüğü onçide teravihden sonra yapıyor, yatıyor, e, yapıyor ondan sonra yatıyor. İşte bu da yanlışlardan biridir. Çünkü sühürde melekler var, celiller, dua edenler manevi bir cüc var orada. O manevi çocuğu kaybetmemek için Sühürlüğe kalkacağız. Bir de senede bir sefer olduğu için o Sühürlük bir manevi havadır. O havada yaşamamız lazım. Çoluk çocuk evde her şey o havayı yaşaması lazım. Senede bir sefer oluyor. Başka zaman sen Sühürlüğe kalksan, farz et şunda doluştur, o havayı o yakalayamazsın. Neden? Çünkü o Ramazan'ın bereketi başka günde bulamazsın. Onun için deneyin. Ki çokumuz denemişiz elhamdülillah. Başka zaman kalkıyorsun şu o havaya alamıyoruz. İşte bunu kaçırmamamız lazım. Dördüncü azan duyduğumuzda hala yemeye devam ediyoruz. Bu da hatadır. Allahu Ekber dedi bitti. Özellikle bugün de namaz saatleri dakiktir. Dakik ne demektir? Yani Zamanındadır. Çünkü takvime göredir, zamanındadır, ayarlanmıştır. Olmaz dersin, madem azan okundu ben de bir iki mu atıştırayım ve le bazımına cevaz veriyorsa ama yanlıştır. Allahu Ekber dedi, sadece senin şansın nedir? Ağzındaki lukmayı utacaksın. Çıkartmayacaksın dışarı. Utacaksın ondan sonra bir şey, hatta ilk lukma bile bazı yapıyor? Azanın yarısına kadar, yan tamamına kadar devam ediyor. Bu yanlıştır. Ramazanın adabını ve zedeler, bazen de orucu zedeler, bazı alimler diyorlar caiz değil. Özellikle o şehirlerdeki azanlar tahminidir. O zaman ne olur? Sen 2-3 dakika ihtiyat koyacaksın. Eğer sen Fecri i Sadık'ı anlıyorsan Anlam, anlıyorsan tam zamanda tutacaksın. Anlamıyorsan ne yapacaksın? Azan beraber keseceksin bir iş. Evet bu dördüncü. Beşinci bazı insanlar Ramazan ayı giriyor. Haberi yoktur. Yen yani seferdedir yen yani dışarıdadır. Ramazan ayı giriyor. O gün hadiür ben artık geç haberim oldu. Ne yapıyor? O günü oruç tutmuyor. Asıl da bu yanlıştır. Ne olacaktır? Ramazan ayı cirdi. Sen yemek yememişsin. Zaten geceden sen niyetin var Ramazan ayına kahacaksın ama bilmiyorsun. İlan olundu sabah farkına vardın. Ramazandır o günü tutacaksın. Eğer yemek yememişsen ve orucun sahih olur alemler diyorlar. Eğer yemek yemişsen, kahvaltı etmişsen, sana haber geldi Ramazandır, yine tutacaksın. Ama o günü iade edeceksin. Önemli olan değil ki o gün e, ben zaten kahvaltı etmişim, Ramazan gitmiş menden artık bugün olsun yok. O güne saygı olarak tutulacaktır. O güne saygı olarak tutulacaktır. Evet, bu da nedir? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Bürçündürçü bir bir bir, e, bir insanı gönderdi, insanlara bağırdı, Aşura orucu ile ilgili, bir gün demiş ki Aşuradır, tutan yen tutsun, tutan da devam etsin. Evet, bundan alimlerimiz Buhari Müslim'de, bundan alimlerimiz neyi çıkartıyor bu meseleyi. Altıncı, e, altıncı Ramazan ayının faziletini bilmemek. Ramazan ayının faziletini bilmemek bu nedir? Bir eksikliktir. Birincide birinci de dedik faziletini bilmeyen ne yapar? Normal karşılar. İşte faziletini bilmemiz lazım. Ki normal mı? karşılamayalım bunu. Onki aydan farklı bir aydır bu. Diyoruz on bir ayın sultanıdır. İşte Ramazan ayının fıkhını bilmemiz lazım. Faziletini bilmemiz lazım. Bu Ramazan ayı çok önemli bir aydır. Çok önemli olduğu için ne yapacağız bunu? Faziletini bileceğiz. Okuyacağız. Elimize kitap alacağız. Nerede bunun hakkında Ramazan ayında ne olmuş? Bütün hadisleri ayetleri okuyacağız. Bu ayı bildikçe hakkıyla değer veririz ona. Bak cehennemi tanımayan hakkıyla ne yapar? Umursamaz. Cehennemi hakkıyla tanımayan umursamaz. Cenneti hakkıyla bilmeyen onun için amel etmez. Allahu Teala'yı hakkıyla bilmeyen ne yapar? Ondan korkmaz. Onun için <Sessizlik> innemaye yahsallahu min ibadihi elulema. <Sessizlik> İnma yahsallahu min ibadihi elulema. Alimler hakkıyla Allah'tan korkanlar. Neden? Çünkü Allahu Teala'yı hakkıyla tanıyorlar. Evet. Bu da nedir? Ramazan ayıdır. Çünkü bu ayda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "İza ca Ramazan futihat abwabü'l cennet ve ogliqat abwabü'n niran ve sufitat şeyatin." Bir rivayette ve silsile-i Ramazan ayı geldi, cennetin kapısı açılır." Dedi cennetin kapısı nedir? Rahmet melekleri yer üzerlerine iner. Cehennemin kapısı kapalır şeytanlar, azgın şeytanlar zincire vurulur. Ne olur? Bugün de Ramazan ayı fırsat ayıdır. Evet, bunun hakkında biz işlemiştik. Fazileti hakkında birçok hadisler var. Oraya dönebiliriz. Evet, 7. hatamız bu Ramazan ayında Ramazan ayında ne var? Teravih namazı var. Çok insanlar İlk gün Ramazan ayının teravihini kılmaz. Yarın Ramazan ilan olundu ki. Zaten İslam'da ne var? Gece var, gündüz var. Yoktur 24 saat. Gece, gündüz. Gece oldu, gün battı, Ramazan ilan olundu. Yani Ramazan'ın ilk günüdür o. O gece gün battı, Ramazan'ın ilk günü teravih ne oldu? Sünneti vuku buldu. Onun için bu teravih Demezsin ben oruc olayım ondan sonra gideyim teravihe. Asıl da nedir? Teravih gün battığında sünnet vuku bulmuştur. İşte bunu yapacağız. Yani ihmal etmeyeceğiz. Çünkü Ramazan ayındandır o gün. Çok insan o günü teravihe önemsemiyor. Ne yapıyor? İkinci günden başlıyor. İftardan sonra başlıyor. Bu da nedir? Yanlıştır. Çünkü hilal göründü. Bu iş bitmiştir. Evet. Sekizinci Bazı insanlar hatayla ne yapıyorlar? Oruçlarını e, oruç olduğu anda yemek yiyorlar. Unutarak. Bazı insanlar ne diyorlar? Hatırlatmayın buna. Bırak yesin. Bu yanlıştır. Hatırlatacaksın. Yani ben bilmedim hatayla ağzıma bir bardak su aldım. Sizleriniz ne yapıyorsunuz kardeşim? Bir rama Ben unutmuştum. Hemen indirmem lazım. Bir kum almışsam tamam o çara kaldı. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dediği gibi. Ama yok. Karşıda oturanlar ya içti işte, bu bilmedi. Koy işin çara. Olmaz. Siz tembih edeceksiniz. İşte bu önemli meseledir. Bazı insanlar buna önem samıyorlar. Dokuzuncu e, bazı baba annalar çocuklarını oruç tutturmuyorlar. Ne diyorlar? Bu çocuklar halbuki onlar belki buluk çağına varmışlar. Ana babanın haberi yoktur. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor namaza yedi yaştan teşvik edin on yaşında döyün. Demek ki ne lazım? Ne lazım? Teşvik edeceksin. Kimi teşvik edeceksin? Çocukları neye kırılsılar? Neye kırılsalar İbadete kırılsılar. Onun için sahabeler diyorlar ki biz çocuklarımızı oynatırdık. Şey, e, e, oyuncak verirdik. Meşgul ederdik. Avuturduk. Hatta akşam olsun. Neden? Hatta ibadeti öğrensiler. Bazı insanlar var. Kızları buluk çağına gelmiş babanın haberi yoktur. Yence uşak devreniyor. Halbuki buluk çağına geldi. Ne olur? Ee, mükelleflik üzerine işliyor. Onun için ne yapması lazım? İbadetini yerine getirmesi lazım. Baba onun vabalını alır. Kullukum râi ve kullukum mes'ûlin ar-ra'iyyeti. Evet. Bu hatalardan da e, onuncu hata ee, bazı insanlar e, yanlışlıkla yemek yiyorlar o gündürler orucumuz bozuldu ama sen unutmuşsun unutmuşsan bu çardır bazı insanlar yanlışlıkla dediğimiz gibi biraz önce bir bardak su içiyor aa ben orucuydum orucum bozuldu o gün ne yapıyor orucunu bozuyor Ondan gidip o günü yemek yiyor, kaza yapıyor. Halbuki o hatırladığı anda ağzından çevirecektir. Eğer yemişse, bitirmişse elini yakamışse Resulullah'ın dediği gibi bu bir rızıktır. Allah verdi, seni yedirdi, içirdi. اِذَا ve أَحَدُكُمْ فَأَكَلَ وَشَرَبَ فَلْيُتُمِّ سَمُّهُ فَاِنَّمَا اَطْعَمُهُ اللّٰهُ وَسَقَعُ Hadiste geçiyor. Bir tane unuttuysa, yedi, içtiyse Allah Teala bunu Allah Teala bunu Yedirmiş, içirmiş. Onun için bu Allah'tan bir nedir? İkramdır. Evet. Şimdi 11. Bazı kadınlar kına. Kına yapmaktan çekinirler Ramazan'da. Kına yapmaktan çekinirler. Neden? Kına orucu bozarmış. Halbuki hiç ilaka yoktur. Orucu bozan şeylerden kına değil. Yani saçına, eline, yüzüne, kına, ayağına kadınlar kına bırakabilirler. Saçlarını saç boyasıydan bile boyatabilirler. Yani bunun bir mahsuru yoktur. Bu da hatalardandır. Bazı insanlar fazla titizlik gösteriyorlar. Şeriatın izin verdiğini izinsiz e, yapıyorlar. Evet, 12. Bazı kadınlar, yani bazı insanlar, Müslümanlar ne yapıyorlar? Ee, özellikle kadınlar yemeği içmeyi e, tatmaktan çekiniyorlar. Halbuki şeriat buna izin vermişti. Bir mahsuru yoktu. Yani zaruratte bir kadın yaptığı yemeğin tadına bakabilir. Çünkü tad dilden anlaşılır. Boğazdan inmedikçe mesela ben sen bir yemek, sulu yemek yapmışsın. Tadına baksın, ağzını aldın biraz. Böyle dilinle yaptın Anlarsın bunun tuzu var yok neyi var neyi yok. Ondan sonra dökürürsün onu ağzın da çar kalırsın. Bu enmemek şartıyla bazı alimler hatta sakız çiynemeye cevaz vermişler. Şöyle sakız e, tatsız sakızlar var yani hiç tad olmayan şekersiz sakızlara cevaz vermişler. Ona da Araplar luban diyorlar. Bela bir kısmı ağaçtan gelir tabidir. Oları bile çiynebilirsin bir mahsuru yoktur çünkü onda bir tad yoktur. Ağzında oynatıyorsun onu, tükürük ürlütüyorsun sadece. Evet. Yani sonuçta yemek tatmada bir mahsur yoktur. Evet. 13. Çok insanlar e, orucu bozan meseleleri bilmiyorlar. Aslında bilmemiz lazım. Orucu neler bozar bunları bilmemiz lazım ki orucun nasıl faziletini bileceğiz? Orucu bozan, bozan şeyleri de bilmemiz lazım ki onların içine düşmeyelim. Bunlar da nelerdir? Biz diğer derslerimizde anlatmıştık. Orucu bozan şeyler, alimler bunları toparlamıştır, ee, çoktur, ee, orucu bozar, orucu ifsad eder. Bu konuları hakkıyla bilmemiz lazım. Zaten bunları bilsek bu hatalara da düşmeriz. Biz bunları elhamdülillah derslerimizde açıkladık. Şimdi bu kataları da aslında aynen şeyleri birçok konuda belki size tekrar gelir. Ama birçok bu dersi dinleyen, birçok insan bu dersi dinleyene faydalı olur inşallah. Evet 14. bazı insanlar dedik ki sivak kullanmadan çekinir. Sivak kullanmadan çekilir bu katadır. Sivak kullanabilirsin. Ağzında tadını da bile e, alsan kullanabilirsin. Bir mahsuru yoktur. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki ümmetime meşakkat olmasaydı sivaktan e, her namazda emrederdim olarak. Her namazdan önce sivak yapsınlar. İmam Bukhari sahihinde diyor ki bu delalettir ki her zaman Ramazan da dahilimin içinde. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem istisna yapmamıştır. Yani ister e, Çinli namazından sonra ister önce ister akşam namazından önce. Sivak ağzında her zaman yapabilirsin. Bir mahsuru yoktur. Hiç de kimse çekinmesin bundan. Çünkü bu Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sünnetidir. Bu da hatadır. Başka nasıl insan dedik e, ibadetleri bilmiyor e, orucu bozanları. Aynen zamanda e, fazla da eklemek de bu da aynen cehalettir. Bu cehalette insanı neye koyar? Fazla titizlik de insanı cehalete götürür. Evet. Titizlik güzeldir. Allah'ın emrettiği yerde, zamanında, mekanında duracağız. Orada hassas ne kadar olsan tebrik edilirsin. Allah indinde, alimler indinde, melekler indinde ama sen kendinden fazla titiz olsan Allah'ın emretmediği yerde bu eksik fazla gibidir. Fazla da eksik gibidir. Evet. 15. Bazı cami imamları şeye riayet etmezler. Özellikle köylerde, belki Türkiye'de değilse İslam aleminde çok var bu. Yani Türkiye'de mesela bizim biraz disiplin var, diyanet var, takvimler var. Herkes bir saatte okuyor. Ama bazı köylerde, bazı ülkelerde, İslam aleminde müezzinler, Fecri Sadık'ı tam riayet etmiyorlar. Aslında bu hatadır. Ne yapmaları lazım? Tam riayet edecekler. Eğer ellerinde takvim yokysa bir tane bu işten anlayan uzmanı getirip mescitlerinde danışman koyacaklar. Çünkü insanlar var takvimden daha titizdir. Millimetre öyle yıldızdan eee baktığında fecri sadık çıktı mı çıkmadı ananlar. Saniyesiyle ananlar. Nasıl hilalciler, hilali görenler kaçırmazlar? Hilal ilk çıktığı gün yedi dakika görünür. O yedi dakikanı hiç kimse bilmez. Belli bir yerde görünür. Belli bir yerde. O yeri sadece uzman insanlar bilir. Onun için bu müezzinler ne yaparlar? İnsanların hem iftarlarında, hem imsaklarında ne teşkil ederler? Ee, yani e, muhalefet olur. Yani zor durumda olurlar. Yen yani önce imsek ederler, yen sonra imsek ederler. Yen önce iftar ederler, yen sonra iftar ederler. Evet, bunun nedir? Bu muazzinler bu konuyu riayet etmesi lazım. Evet. 16. Bazı insanlar e, şey, e, duasından bir kimse seni iftara davet etti. Onun duası var. Bazı insanlar bunu yapmazlar. Gafil olurlar. Yende yani ne yaparlar? Şer'i, me'thur Resulullah'tan gelen duayı yapmazlar. Sıradan bir dua diyerler. Aslında bir tane seni iftara davet etti. Onun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen duası var. O duayı yapacaksın. Ezberleyeceğiz. Türkçesin bilmeyecek. E, Arabcasın bilmiyorsak Türcesin diyeceğiz en azından. Ama nedir? Çünkü mutlak dua serbestsin her zaman diyebilirsin. Ama bu yerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua tayin etmiştir. Bazı var e, iftar edersin yanında, kakarsın Allah ziyat etsin. İbrahim sufrası Halbuki bu tamam güzel bir duadır. Ama bu Ramazan'da olmaz. Ramazan'da Ramazan duasını ettikten sonra bunu ekleyebilirsin. Nasıl önce gelirsin, selamu aleyküm dersin, ondan sonra cünaydın, iyi günler ne dersen akşama kadar söyle. Bir mahsuru yoktur. Ama salam verdikten sonra. Salam vermesen, günaydın desen bu ne olur? Muhalefettir. Musulmana yakışmaz. Musulmanın alameti, sembolü İslam'ın selamıdır. İşte bu duayı da yapmamız lazım. Bu duada nedir? Saimun. عِنْدَكُمُ السَّائِمُونَ وَاَكَلَ طَعَامُكُمُ الْأَبْرَارِ وَتَنَزَّلَتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَ Ne demektir? Oruçlar sizin iftar etti. Yemeğinizi abrarlar yedi ve ye olanın ye yediği gibi olsun. Ve melekler üzerinize rahmet melekleri indi. Yani de dua etti sizin için. Bunu dua edeceğiz. Tabi bu benim Türkcemle tercüme. Aslında bu Hüsnün Müslim'de var. oraya dönebilirsiniz. Bunun tam Türkçe'sini e, Arapçasını bilmeyen bunu okuması lazım. Yende yer, Allahum at'im men at'amena veski men sa'kana. Yende Allahümme barik lehum fîmâ rezaqtuhum vaghfir <gülüyor> lehum <gülüyor> Bunlar değilir ama baştaçı Ramazan'a hastır. Bazı insanlar Ramazan'ın haricinde burada bir fayda olsun diye bu Ramazan duasını her yemekte söylüyor. Bazı alimler de ilim telebeleri de söylüyor. Hatırlarken savunuyorlar ama Habezle savunmaktır. Çünkü bunun yeri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bel belirlemiş. Mesela başka gün geldin yemek yedin dedin oruclar sizin sıfırlarınızda iftar etti. E hani etmedi. Biz normal sıfra vermiştik insanlar geldi. Ona, orada ne diyorsun? Allahumme bereklehum fîmâ râzâktahum vâkfırlehum merhamûn. Bunu diyebilirsin. Bu yemek duasıdır. Her zaman seni birine davet etti bu duayı dersin. Ama <gülüyor> E bu has saimle ilgilidir. Başka gün Ramazan'ın haricinde seni bir dene iftara davet etti. O oruçtur sen de oruçsin. Ayın üç günü var. Pazartesi, perşembe var. Gen sıradan bir gün tutmuşsun. O da senin dedi gel bir gün ben seni davet edeyim. Kendisi oruçta olmasa bu duayı yapabilirsin. Ama normal önle yemeğine gelmişsin. Bu yeri değil. Bu meşhur duadır. Evet. On yedincisi baz kadınlar 17. si nedir bazı insanlar zanneder ki e, Ramazan gecesinde Ramazan gecesinde karı koca ilişkiye girmek yani caiz değil yem makruttur halbuki mubahdır Gerçek bunu bilen e, bizim ülkede belki çok azdır ama İslam aleminde var Belki köylülerde de var. Çünkü biz duyuruz bazen kadınlar başörtüsüyle bile e, kocasının yatağına giriyor. melekler görmesin bizi. Başımız açık. Halbuki bunlar yanlıştır. Maksat nedir? Yani böyle cehalet var. Ce, cece gün battı, imseke kadar e, ilişki karı koca arasında serbesttir. Hiçbir mahsuru yoktur. Ama sonun günde de bile serbesttir. Kadir gecesinde bile serbesttir. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sonun günde ne yapmış ona uymamız lazım. Ciddi bu işleri bırakmış. Sadece ibadete kesilmiş. E bir tane bir işleri yapıyor, ibadete de geliyor diyemezsin ona yok. Ama afsal mükemmellik nedir? On son günde bunu bırakacaksın. Ha Ramazan'da sen istiyorsun her şeyi bırakacaksın. Eyvallah itikafa gir bırak. Hiç kimse sana bir şey söylemez. Ama ki her şeyi benim gibi yapsın, bıraksın bu hatadır. Allah mı serbest etmiş? Ayet 100 Bakara 187. "Hullelekum leyletel siyami rafa'tu ilanesaikum hunne libasun ve libasun Bu ayette apaçık Allah Teala buna izin vermiş. Hiç kimse bundan çekinmesin. 18. Bazı kadınlar hayzli dönemlerinde fecirden 5 dakika önce temizleniyorlar. Ne yapıyorlar? Yetiştirmedik, azan okundu, o gün orucu olmuyorlar. Bu hatadır. Yani fecirden, fecirden, Allahu Ekber'den temizlendin, o gün senin üzerine vaciptir orucu olmak. Ağzına bir şey de koymasan. Yani sürlük de yapmadın. Ha? Allahu Ekber dedi, sen temizlendin, bir de konca, yeni azamla tam matemat beraber, eğer ince hesabı, dijital var ise hesabı, sen Senin üzerine Nedir o kadın üzerine vaciptir tutması. Ha yakanamadım önemli değil. Niyetin niyeti tuttuktan sonra azanla beraber temizlendin niyet edersin ben orucum ondan sonra gidip yıkanırsın temizlenirsin. Namazını kılarsın. Evet bu da kadınların hatalarındandır. 19. Eee 19. ıda Gerçek bizim ülkede fazla görünmüyor ama İslam aleminde var. Yen de bizden Umra'ya gidenler, hac'e gidenler, yen de daha uyanık olanlar var bizim camiada yani Türkiye'de. Ee, adam uydu getirmiş, Sud'un kanallarını çekiyor. O nimeti yaşıyor. Sud'un kanalı var? Çı kanalı var. En güzel kanallarıdır. Biri Kur'an-ı Kerim Mekke'yi canlı olarak gösteriyor. 24 saatte Kur'an-ı Kerim biri de Medine'yi canlı gösteriyor, 24 saat hadis okuyor. Yani bu 21. dönemin en harika meselesidir. Allah hidayet vermiş, bunlara bu işi yaptılar. Allah Teala de bazen de e, e, diyor ki, facirlerle bu dini zafere kavuşturur. Yani hükmatlar ne kadar dindardılar değiller ama bazen de güzel iş oluyor. O da Allah'ın iradesidir. Burada ne görüyoruz? Hata. Dediğimiz hata nedir? Bakıyoruz insanlar taravihte ağlıyorlar. Taravih namazında ağlıyorlar. Aslında ağlamak hata değil. Tam tersine en güzel şeydir. Bir gözden damla çıktı Allah korkusundan o ateş görmez. Bu müjdedir Allah-u Teala'da. Resulullah s.a.s. haber verdi gıcım. Bir göz Allah korkusundan coştu, bir damla su çıktı, o göz ataştan mahrumdur. Sahiba ateşe de girse gözü yanmaz o ateşte. Bu müjdedir. Ama bizim dediğimiz hata nedir? Bunu dediğim gibi. Yani televizyonda görüyoruz yani Umre'ye giderken görüyoruz. Yani de bizim bazen camilerimizde oluyor belki. Az da olsa. Bizim de camilerde niye olmuyor? Çünkü Kur'an-ı Kerim'i anlamıyoruz. Yani bütün halk Kur'an'ı anlayan vurgulu olur kalbinde, coşar. Anlamasan coşmak zordur biri. Evet. Evet. Şimdi ne yapıyorlar? Hata nerededir? Ağlıyorlar. Ağlarken de el hareketi yapıyorlar. Hüngül, hüngül sürüyorlar. Bu hatadır. Asıl ağlamak nedir? Gözün coşar hareket etmeden. Kendini tutamadın, sıkacaksın böyle. Sahabe, tabi'in, etba'u tabi'in dört iman bugündeki büyük alimler biz gördük. Gördük tabuları. Yanımızda da ağladılar ama hiç kimseyi fark ettirmeden. Riyadan uzak olan. Her ağlayan riyada yapmasa hatadır bu. Yapmaması lazım. Bir de bu hatanın peşinde daha büyük bir hata var. Bunun mutaakip geliyor. Kur'an-ı Kerim okurken he Normal. mesela Mecce-Medine'de biliyorsunuz 23 ad kılınıyor ama hatimle kılınıyor. Ağlamıyorlar ama bütün kunut duasında orada kunut duasını el kaldırıp sesli diyorlar o Üç mezhepte öyledir zaten. Sesli okuyorlar. Bir sefer imamlar da uzatıyorlar. Bu sefer kunut duasında ağlamak Kur'an'dan daha fazla oluyor. Bu da hatadır. Evet dua vurgulu olabilir. Ağlarsın ama Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamıdır. Onda da ağla, bunda da ağla. Şimdi biz neye dikkat çekiyoruz? Biz dikkat çekiyoruz adet olmuş. Bu da nedir? Hatadır. Asıl da biz ne yapmamız lazım? Bu türlü şeylerden uzak durmamız lazım. Öyle coştukça, riyadan uzak duracağız. El kol hareketi fazla olmayacak. Çünkü sen namazdasın Allahu Teala'nın özüründasın. Evet. Yirminci hata. Ee, bazı insanlar e, kadınlar dedik ki haizli olurken e, temizler temizlendirin temizliklerin temizlendirin, temiz olduklarında ne yapıyorlar? İmsaka gitmiyorlar. Aynı anda ihtilam olan şahıs. Yatmış kalktı ihtilam oldu. Yen ilişkiye girmiş kendi halalıyla kalkıyorlar azanla beraber. Yen azan okumuş o gün oruç tutmuyorlar. Bu da hatadır. aslında. oruç tutacaksın. Çünkü sen niyet etmişsin ama kalkamadın. Ne yapacaksın? Sen cünüp cünüp kalksan büyük ebdest üzerine ise de niyetin sen tutmuşsun, o zaman gideceksin, usulabdesin abdestini çıkartacaksın, namazın kılıp o günü hiç gönül hoşluğuyla ne yapacaksın? orucu olacaksın. Ama ihtilam olmak zaten insanın elinde olmayan bir şeydir. Sen gündüzde uyusan, ihtilam olsan orucun bozulmaz. Çünkü bu iradenin haricinde bir meseledir. Evet. 11. hata Ha, 21. hata pardon. 21. hata kadınlarla ilgili. Kadınlar asıl da toplumun yarısıdılar. Yan anamızdılar. Yan eşlerimizdir. Yan bacılarımızdır. Yan halalarımızdır. Yan day, teyzelerimizdir. O kadınlar olmasaydı biz de olmazdık. Biz onları çok seviyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ''Hübbi beyleyye min dünyakımın tibu ve nisa'' Bu dünyadan diyor ben kalbime en sevgili olan güzel koku bir de kadın. Neden? Şimdi bunun başka yana çekilebilir bu. Ama bu öyle değil. Çünkü kadın nedir? İnsanın yarısıdır. Bu yarı o yarı çizsi birbirini tamamlar. Hazret Adem zennette teç kalmıştır. Sıkılıyordu. Allah Teala dedi senden bir parça yarattım. onu ile sakinleşirsin. Bu Allah'ın yarattığı bir fıtrat. Biz onları çok seviyoruz. Ama maalesef, maalesef Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlar hakkında çok kötü bir haber verdi. Dedi ben cenne, cehenneme gittim. Cehenneme girdim, gördüm. Cehennemin içindekileri ne gördüm? En çok kadınlar dedi. İşte buradan ben bizim bacılarımıza, analarımıza, teyzelerimize, halarımıza, halalarımıza sesleniyorum. Dikkat, dikkat. Niye en çok sizsiniz? Biraz düşünün. Kadın çünkü nedir? Laubali'dir. En tekvali kadın Laubali'dir. Neden Laubali'dir? Ümürsemez. Neye? İşte bazı muhalefetlere ondan dolayı ne olur? Cünah işler. O farkına varmadı. allah Teala kadını bak yaratmış ne yapmış onu? Kaplamış. Bak şimdi bu kablodan elektrik geçiyor. He? Kablodan elektrik geçiyor. Biri elektrik tırobesi nedir? Nöter mi? Ha? E, bir artı bir eksi. Bunu icat eden ne demiş? O bizde neyi bilir icat eden? Ne demiş? Demiş bu çizsi birbirine de ne olur. Tehlike olur. O zaman ne yapmış? Demiş bunu cissi de cissi olmasa elektrik olmaz. Ha? Ne yapmış? Bunu kaplamış. Bunu bundan uzak tutmuş. He? Uzak tuttuğu için ne oluyor? Elektrik devam ediyor. Hayat devam etmek için allah Teala kadını yaratmış. Ne yapmış? Kapamış kadın. Onun için kadınlarımız çok laubali olurlar. Hatta tabiinin birisi, kocası öyle malı caşıyor. Ha? Bu kadın da öyle dindardır, kocası da dindardır. Bir gün adam hep şikayet ediyor. Haricin diyor, başım ağırmaya başladı. Para veriyorum, sadaka ediyorum, haklaşamıyorum. Coştukça coşuyor. Bu kadın da ne der? Sakkacı su getirmiş eskiden. Sakka, su getirilmiş. Şimdi de sucu var. Eskiden bu da yokuydu. Bu da modeli çıktı. Eskiden böyle modern sular yokmuş. Sakkacı da varca su getirilmiş eve içme suyu. Bu sakkacıdan su alırken aklına gelmiş demiş ben bir şey yapayım. Kocam rahatlasın biraz. İşi biraz azalsın. Ne yapmış? Eskiden anahtarlar büyükymüş çok. Anahtar halakası dermişler. Oradan serçe barmağını serçe barmağını halakadan çıkartmış böyle sakkacı görmüş. Bir hafta adam gelmiş demiş ne oldu ya? bir hafta işim yoktur. Anlatabildim mi? Bir hafta rızıkları çemleşmiş. Bu olmuşudur. Uydurmasyon değil. Bunun gibi binlerce meseleler var. Bu nedir? İbrettir asıl bizim İşte bu, böyle kadınlar. Ondan sonra, tabii o kadın tevbe etmiş, imanım demiş vardır ama şu anda arttı demiş. Kocasına da bir ders olmuş, kendisine de bir ders olmuş. İşte bakın ne kadar önemlidir. Şimdi kadınlarımız her yerde dışarıda pardozu yürüyor. Neneler bile, par, nene, yaşlı nene ama Fizikinin her yeri yazda. Zaten kimse bakmaz ama günahkar olur mu? Oluyor. Her şeyi yazda bir günde. Yani ben artık fazla konuşmaya gerek yoktur. Şukak bu hali yansıtıyor. Ondan dolayı bizim buradaki muhalefetlerimiz nedir? Kadınlarımız bak namaza geliyorlar. Ramazanda taravih namazına geliyorlar. İşte bu giyimlerine, kuşamlarına murat etmiyorlar. Bu hatadır. Sen namaza geliyorsun. Bu fazil ayda istiyorsun, ecil kazanırsın, gelip teravih kılıyorsun. Ne yapıyorsun? Kadınlar, yen giyimleri, dediğim gibi dar, her yerleri dışarıda. Yen, umursamıyorlar. Saçlarının bir kısmı, yen yüzleri, erkekler görüyorlar, yen elleri, yen hareketleri. Bunları umursamıyorlar. Camiye girerken, çıkarken, lavaboli girip Çıkıyorlar. Camide oturuplar, kadınlar meşhurdular. Yani ne pişirdin, ne yaptın? He? E, yani ferzler arasında her zaman sesleri çıkıyor. Erkekler erkek hassastır. Erkek kadının her şeyinden faydalanır. Bunu Allah böyle yaratmış. De Erçekleri de ayıbleyemeyiz bunu. Erçeklere ayıbleyenler Allah'ın yaratığına karşı geliyorlar. Erkekler hassastır. Bunu Allah böyle yaratmış. E burada ne oluyor? Vabal altına giriyorlar. Bilerek, hayır bilmeyerek. Bilmeyerek. Ama ne olur? Sonuçta melekler affeder mi? Aytmez. Çünkü öğrenseydin desedi. Yazıyor, soldaki yazar. Defterin simsiyahı olur. Kıyamat gününde gel kurtar. İşte onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor girdim cehenneme baktım birçoku kadındır. Ondan dolayı cennete giren kadınlar kimlerdir? hakiki evliyaullah salihat kadınlardır. He? Müminat kanitat hassas olan kadınlardır. Kim örnek alırlar? Ümmü'l-müminîn Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem analarımızı, hanımlarını, salihleri, onların alimlerini alırlar ondan dolayı kurtarırlar. Evet 22. hata 22. Ramazan ayı geldi. Sanki bir oruç olduk biz biz bir minnet ediyoruz. Ne de? Allahu Teala'ya. yani tamam bu Ramazandır oruç olduk. Artık ben tekatim yoktur. Hep uykuyla geçiriyoruz ben. Evet, uyumakın bir mahsuru yoktur. Ramazan ayında fazla uyu kalıp gözün dışarıda günah işlese, yen yani gıybet yani bundan iyidir. Ama ibadet ayı olduğu için insan ne yapar? Zeki insan bu günü, her gününü değerlendirir. Sen çıkmışsın nereye? Tahtile. Üç günlüğüne gitmişsin, para vermişsin, Dünya kadar bir ritüeldenmişsin. Sen gidip orada gününü hepsini yatmaktan geçirsen ne? Diyerler. Sen alay ederler. Ya bura yatmam mı geldin? Yatmak zaten evde uyuyorsaydın. Sen geldin bura para vermişsin. Buranın tadını çıkartacaksın. E Ramazan ayı da bir nimettir tadını çıkartacağız. İşte ondan dolayı bazı insanlar Ramazan ayında fazla uyuyorlar. Buna da bir şey demiyoruz ama uyku yüzünden namazları kaçırıyorlar. İşte bu kata üzerine duruyoruz. Çok insan var uyku, uyuyor, bakıyorsun önüne namazı kaçtı. Zaten cemaatten kaçmaması lazım. Cemaatten bile kaçırıyorlar. Bakıyorsun birden içinde olmuş. Yani limitte kılıyor. Bu nedir? Hatadır. Buna dikkat etmemiz lazım. Asıl da Ramazan ayı cemaat ayıdır. Cemaat ayıdır dedik. Bu ayda her ibadete kendimizi öğretelim, alışkanlığımız olsun, şeyimiz kırılsın, şeytanın şeyi kırılsın artık. Evet. Ee, Kaçıncıya vardık? 23'ünde. Çünkü e, evet, 23. İftarı geç yapmak. İftarı geç yapmak bu sünnete aykırıdır. Azan dedi Allahu ekber ağzına atacaksın. Beklemeyeceksin namaz bir azan bitsin. Azan dedi Allahu ekber. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ümmetim her üzerinedir ne kadar iftarı acele etseler. Acele etmek nedir? Yani gün hemen yuvarlağı battı iftar edeceksin. Geç kalmayacaksın. Ondan dolayı İhtiyat koyanlar sünnete muhalefet ediyor. Ha biz 10 dakika ihtiyat koyuyoruz. 5 dakika ihtiyat koyuyoruz. Bu sünnete muhalefettir. Zamanında ne olur? Açılır. La yazalun nasu bi ma accelul fıtr. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bekkiru bil iftar ve akhuru suhur. Bu da bir hadistir. sahiptir yine. İftarda acele edin. Ee, Suhurda e, iftarda acele edin. Suhuru Gece yapın. Gece ne zamandır? Azandan önce. Bunu da direkt vaktinden sonra. Evet, bu da 24, e, 23, 24.üncü. bazıları da iftari e, ihtiyat koymak için buna buniden bağlıdır 24.üncü. Ne yapıyor? Azan okuyor, açmıyor. Azan bittıktan sonra açıyor. İyi e, ihtiyat olsun diyor. Bu da nedir? Bu da sünnete muhalefettir eğer biliyorsan azan zamanında okur, çünkü bizim ülkede zamanında okuyor. Tam tersine bizim ülkede bazen 3-4 dakika ihtiyat koyuyorlar. Onun için gereç yoktur. Allahu Ekber dedi de ağzına atacaksın. Evet. 25. İftar iftardan ilgili aynen. iftar hemen atıyoruz. Ne yapıyoruz? İftarın duasını yapmıyoruz. Halbuki iftarda bir dua var reddolunmaz. Biz hemen sanki saldırıyoruz yemeğe. Hemen yemekten meşgul oluyoruz, içmekten meşgul oluyoruz. Ne oluyor? İftar duasını yapmıyoruz. Halbuki üç tane dua var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. La tura'd. Thelâfe de'avâtun la turadd. Dua'il valid. Babanın çocuğa duası. Dua'ı saim. -sa Orucun duası ve dua el musafir. Seferde olanın duası. Bu üç dolunmaz. Onun için musafirin duası müstecaptır. Babanın, oğul için dua etse müstecaptır. Bir de oruç insanın açtığı aslında da duası müstecaptır. Onun için ne yapacağız? Bu ecidi kaçırmayacağız. Ağzımıza ne gelse yap dua, serbest duadır. Ama serbestten önce bir de bir sahih bir Resulullah'tan duası var. Onu yaparım. Ondan sonra ağzına ne isteğin varsa Allah'tan iste senin serbesttir. Nasıl dedik önce selamun aleyküm ondan sonra günaydın, ey günler, iyi işler. Ha? Nedir o da? Zahebel zama'u ve btelletul uruq ve thabetel ecrü inşallah. Bunu yine derslerimizde söylemiştik. Bu da Hüsnü Müslim'de var. Evet. 26. 26. mesele insanlar Ramazan'ın ayında 26. hata, Ramazan ayından meşgul olmayı bırak da 10 son gününde ne ile meşgul oluyoruz? Beyramı karşılamakla. Bu da hatadır. Beyramı karşılamak güzeldir, sevinçtir. Ama Beyramı ne ile karşılıyoruz? İşte gidip elbise alıyoruz, çarşılara düşüyoruz, çocuklar için bilmem ne alırım eve şeker alalım, misafir gelir, bilmem ne olur. Ne oluyor bu sefer? Ne oluyor? İbadet ayı bozuluyor. Aslında on son günde Resulullah ne yapardı dedik? Her şeyi bırakırdı. Neye devam ederdir? İbadete. Her şeyi bırakırdı. Hatta etikaf yapardı dedi. Onun için buna dikkat etmemiz lazım. Onuncu günde ne var? Kadir gecesi var. Hayrun min elfi Bir gece bin aydan daha hayırlıdır. E biz çoluk çocuktan çarşılara gidecek, e, süpermarketlere gidecek, yani de muhazalara gidecek, ne olur? Hem günaha düşeriz hem ibadetimiz ne olur? Çarşıdan gelirsin yorgun, ibadet de yapamazsın. Elden gitmez elbise. Biz ne dedik? Ramazandan önce bunları yapacaksın. Ramazandan önce bunları yapacaksın. Zeki adam Ramazandan önce yapar. Maddi olarak da Ramazandan önce daha ucuzdur. Niye Ramazan ayında Beyram her şey bayram mecbur alıyor. Evet. 27. eee 27. hata bazı hastalar hastalar oruç olmak hastadılar orucu açmaktan ne yapıyorlar? Sıkıntı duyuyorlar. Sanki suçsuz işlemişler diye. Halbuki öyle değil. Oruç hastaysan, seferdeysen serbestsin. Orucu açabilirsin. Lah harac. Harac yoktur. Sıkıntı yoktur. Hiç Allah Teala bunu izin vermiş bize. Nerede? Bakara 185'te. Men şehide <messizlik> minkum <messizlik> müşarafe kana ala min Hasta oldun, sen orucun açabilirsin. Hiçbir mahsur yoktur. Ondan sonra kaza Hiç kobe altına girmemişsin. Bazı ne yapıyor. Hasta hasta kendine zorlanıyor. Bu nedir? Caiz değil. Evet. E... 28. hata yine azanla ilcili. Bazı peş peşe gelmese de. Şimdi iftardan dedik meşgul oluyoruz, duayı unutuyoruz. Bu anda da iftarden meşgul oluyoruz. Asıl da bir sünneti unutuyoruz. O sünnet nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor eğer müezzini duydunuz, müezzinin arkasıca dediklerini tekrar edin. Sadece hayyye alel felehte la havla ve la kuvvete illa billah. Haydi alâ salât. ve Cerisi, müezzinin dediği gibi tekrar edeceğiz. Bir de bir hata var. Burada hata babı olduğu için ama azanla ilgili eee müezzin en sonda diyor Allahu ekber, Allahu ekber. Her çeşit diyor, la ilâhe illallah. Bu hatadır. Aslında sen de diyeceksin Allahu ekber. Müezzin der la ilâhe illallah sen dersin la ilâhe illallah. Olmaz mı müezzinden önce dersin? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "İza semi'tum en-nida'a fekulu dediği gibi deyin. Buhari Müslüm. Onun için biz e, iftara dalar çan, ne yapıyoruz? Bu hatayı da orada işliyoruz. Müezzinin ne azan duası yapıyoruz, ne oruç duası yapıyoruz. Sanki Allah yardım etsin bu günde Afrika'dakiler. Evet. 29. hata dedik ki çoluk çocuklarımızı Oruca öğretmememiz. Bu en büyük hatadır ailelerde. Çocukluktan, 5-4 yaşından öğreteceksin. Hatta şöyle öğreteceksin, diyeceksin çocuğa, sen önleden sonra oruç tut. Önlede, önle yemeği yedin, ondan sonra oruç tut. 5 yaşında bu olur. Biz denedik. Her şey denemiş. 5 yaşında, 4 yaşında çocukluğu, bazen çindiden sonra. neye öğrensin? Çindiden sonra çi saat. Ne güzel. Saat. Tut on, o bir sene önleden sonra, o bir sene dersin kahvaltıdan sonra tut. Beş yaşında bile bizim Muhammed maşallah oruç tutuyor. Neden? Öğrettik ona yavaş yavaş. Bu işte nedir? Öğretmektir. Şey sahabi kanlılar diyorlar ki biz çocuklarımızı neye öğretirdik? Çocuklarımızı diyor aynı Kur'an öğrettiğimiz gibi orucu öğretirdik. Bazen diyor ağlardılar, oyuncak verirdik, avuşturduk, hatta akşama kadar. Ama ne zaman? Nerede bu? Bak, Metçe Medine'de. Yanlış anlamayın. Bizim Türkler değil, bak, elhamdülillah. Şimdi, Arap ülkelerinde yanıyorlar insanlar. Biz burada pencereye açıp cereyan çarpar diyoruz. Böyle serin yelde. Ne ayındayız biz? Ağustos, Ağustos ayında. Yani en sıcak aylardan birisidir. Ama elhamdülillah rahmetteyiz. Onun için o çocukları o sıcakta bile sahabe zamanında avuştururdular. Ta öğrenciler. Bu din öğrenmekten olur. Bu din böyle e, çikle, şey gibi, çikolata gibi çocukları yetiştirin. Ondan sonra ben istediğim gibi olmadı. E, demir nasıl çelik olur? Ataşa suya, çekic altına. ataşa suya, çekic altına çelik olur. Çocuğunu biraz ezeceksin. Her istediğini de yapmayacaksın. Zaten çocuğun her istediğini yapsan ne olur? Hiçbir şey olmaz. Evet. 30. Ee, hata Biz devam ediyoruz. Zaman bittiyse de devam edelim. Bitsin. 30. Ee, hata Seferi olanlar Oruç tutmuyorlar. İnsanlar olardan alay ediyorlar. Yen olar tutmuyorlar. Alaydan ne yapıyorlar? Çekiliyorlar. Asıl da seferi de dedik aynen ayetten hasta gibidir. Seferi hasta gibidir. Bir de ne seferdeyse ister uçakla gitsin, ister neyle gidirse gitsin. Beş yıldızlı tölde kalsın. Seferiysen senin sizin izin var, oruç tutmayabilirsin. Hiç kimse de bunu yasaklayamaz. İşte burada da alimler diyorlar biz bunu açıkladık ama burada bir acele bir hatırlatırım. Eğer sefer Sefer, bir insan güçlüdür. Sefer onu etkilemiyorsa oruç tutması daha faziletlidir alimler diyorlar. Neden? Ayet diyor ki oruç olsanız daha hayırlıdır. Bu ayet, bunu ile ilgili değil ama bunu ile ilgili oturuyor yani ayet. Ben imkanım var, oruç oluyorum, hiç de beni aziyet yapmıyor, zerel tohunmıyor bana, gücüm de yerinde oruç olmam iyidir, bir mahsuru yoktu. E, i̇kinci oruç ee, bana aziyet veriyor ama oruc oluyorum. Aslında burada oruc olmaman lazım. Çünkü aziyet veriyorsa bana Allah Teala ne yapmış? La yükellifullahu nefsen illa vizaha. Allah teklif kılmaz. Nefisin yapabileceği kadar teklif kılar. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah Teala, Allah e, hoşnut olur. Neden? Nasıl verdiği azimeti alırsın, ha? yapıyorsun. Aynen ruhsatı da alsan Allah Teala sevinir buna. Allah-u ruhsatını, ikramını geri çevirmezsin. Hastaysan olmaz. Eğer sana aziyet veriyorsa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Leysel minel birri es siyamu fissefer. Güzel iş değil. Seferde oruç olmak. Kimi için? İşte bir sahaba için bakar, seferdeler Resulullah. Bakarlar bir sahaba bayılmış, su götürürler. Neyi var bunun? Dediler bu oruçtur. Resulullah dedi, Eylikten değil orucu, seferde oruç olmak. Böyle adamlar için. Evet. Ee, eğer meşakkati var ise sana oruç olabilirsin. Yok ise olamazsın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adam geldi. Ya Resulullah ben sefer ediyorum. Oruç tutayım mı tutmuyor? Dedi istersen tut, istersen tutma. Onun için sahabeler diyorlar ki biz Resulullah'tan sefere çıkarırsan bir kısmımız oruç oluyordu, bir kısmımız olmuyordu. Resulullah da bizim aramızda. Ama hiç birbirimize o onunla Ayıblemiyordu, onu alay etmiyordu. Her şey birbirine hoşgörü gösteriyordu. Demek ki bu fıkı geniştir, serbesttir. Evet. 31 hata. Evet, bu hepimizin başına gelir. Bu bir cüncel hatadır. Bu da nedir? Sanki oruç olduk, bizim elimize ne verildi? Bir hicret verildi. Artık biz oruç. Ne yapıyoruz? Çabuk sınırlanmak, asabi olmak. Bu en büyük hatalardan birçok. Tam tersine Şeytan patlıcanı nasıl oyalar hanım, kadınlar e, dolma için? Şeytan da orucumuzu için böyle oyuyor, bomboş ediyor. Çünkü oruç sadece yiyecek, içecek dedik değil. Oruç nedir? İnsan kendini, bütün ahlakını, her şeyini tutacaktır. İşte bu da nedir? Çabuk kızmak, yerine göre insan ağzına küfür lafı gelmek. Neden? Orucu. Orucun bana yaklaşmayın, orucun bana tokunmayın. Ne yapıyorsun sen ya? Oruç Allah-u Teala niye yapmış? Tam tersine. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Ne buyuruyor? Diyor es-savmu cünne. Cünne nedir? Kalkandır. Neden kalkandır? Şeytandan. Özü ateştandır ama şeytan seni götür ateşe. Şeytandan, şeytan sana gelmese sen o zaman ateştan kurumuşsun. E şeytan ne yapıyor? Tam tersine. Oruç oldun sana geliyor. İşte 13 için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir denedir oldu. فَلَا رَفَثَ Yani kötü şey, kötü ahlak, cahillik, ağız bo bozgunluğu, e, küfür bular olmaz. Kim sene geldi, sataştı, dersin Allah'ım اِنِّي سَائِمْ Ben orucum, ben orucum, ben orucum. Bu nedir? Oruç. E biz ne yapıyoruz? Tam tersine e, şey, küpü oluyoruz. E, Sınır küpü oluyoruz. Sanki oruculuk tamam bize bir e, hak haklıyız Kimse kalaçmasın ya adam ne diyor ya haklıdır. dedi bu adam bugün oruçtur öyle bir şey olur tam tersine insan niye oruç oluyor kalbi kırılsın ha şefkatli olsun yok oruç oldu e, haşa haşa bir Müslüman Müslüman'dan e, dedikleri gibi Frangıcı olsun hayır tam tersine rahmetli olacaktır 32 eee Hata zamanlarımızı 32. ama 32. zamanlarımızı lehuiden, abesten iştigal etmektir. Sanki Ramazan ayı televizyonlar şeytanların neyidir? Bak istisnasız, hiçbir kanat müstesna değil. İlla şu Kur'an-ı Kerim kanalları, dini sıf dini kanallar, sıf dini sadece Kur'an çermiyor. Onun haricinde televizyonlar nedir? Bir şeytanın aletidir. Haber kanatı olsa bile, anlatabildim mi? Şeytanın aletidir. Bakın, Ramazan geldi, programlar başlıyor. Hele Arap aramillerinde, Arap Arap aleminde, sanki Ramazan ayı televizyon ayıdır. İşte müjde. Bu, bu, bu dizi var. İşte müjde bu program var. İşte müjde bu e, şarkıcılar, bu kadınlar bilmem ne. İşte bir böyle görüşmeler var. Özel hayat filan. Biz ne yapıyoruz? Hemen gidiyoruz. Tak diye televizyonun önünde oturuz iftardan sonra. yeni teravihden sonra. Gecenin yarısına kadar. Bu nedir? Ebesle iştigal. İşte bu Ramazan ayında dedik ki televizyonun evde fişi çekilecek bir deneyin, bir tadını alın, bakın ne kadar lezzetlidir, sene boyuca çekersiniz Allah'ın izniyle. İşte bu nedir? Orucun, azim ayın şeyini cidertme, cidertmesi nedir? televizyondur Halbuki bir saat haberler dinlesen, o saat senden gitti kardeş. Kıyamet gününde, dakikası, saniyesine kadar faturasını ödeyeceksin. Bir saatin. O bir saati sen Ramazan'da zikir, Kur'an okumakla oku, etsen... Hiç yapamadın, yorgunsun. Bırak bir kaseti Kur'an-ı Kerim kasetini. Dinle. He? En güzel ibadettir. Ya bu ibadettir. Şeytan bırakmıyor işte. Ne yapacaksın? Üzerine. O geldikçe senin üzerine sen gideceksin onun üzerine. O geldikçe senin üzerine sen gideceksin onun üzerine. Hatta o feseler mi? Etmez. İnsanı kebette yarattık. Meşakkatte yarattık allah Teala diyor. Etmez. Kabre kadar ne zaman ruh çıktı, o zaman kurtarırsın şeytanını. Ama ne olur? Şeytanın zayıfleşir mi? Evet zayıfleşir. Yok olur mu? Evet yok olur. Kimde yok oldu? Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi Allah bana imkan verdi. Benim şeytanım iman etti. Yani iblis erçi üzerinde, erçi de su üzerindedir denizlerde. Ha? Oradan ordusunu gönderir. Her insana bir dene. Yapıştırmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o azı şeytan, maridi ne yaptı? Müslüman etti. İman etti. Ama Hazreti Ömer iman edemedi. Ama Resulullah diyor Hazreti Ömer'e şeytanın seni bu sokakta görse o bir vadiye kaçıyor. Korkuyor ondan. Demek ki oluyormuş. Hazreti Ömer'de olduğuna göre bizde de olur. Ama ne zaman olur? Bizde Ömer olsak. İşte bu önemli meseledir. Evet, attuz kata, hata 33. hata Kur'an-ı Kerim ayıdır dedi. Kur'an-ı Kerim ayıdır. Evet, çok arkadaşlarımız elhamdülillah Müslümanlar Kur'an-ı Kerim okuyoruz. Bu var, mukabeleler var, mescitler kaynıyor ama şeytan yine bırakmıyor bunu. Aslında Kur'an-ı Kerim okunur. Tefekkür nedir? Anlayarak yavaş yavaş harfleri çıkarta. Hedef değil ben Kur'an-ı Kerim'i bitirdim. Bir sefer, iki sefer hatim yaptım. Hayır, hedef o, anlayarak yavaş yavaş okumak lazım. Anlamıyorsan da ama teker teker okuyup ha hakkını vermek lazım. Şeytan gelir ne der? Ya bas bas gaza, bas gaza bitsin. Hemen sen hatime azın kaldı filan. Bu sefer ne olur? Yani harfleri hiç yani filan olur. Bu da nedir? Bu da hatalardan birisidir. Halbuki Rabbil Alemin diyor ki, "Varetil'l-Kur'ane Kur'an Ertil okunur. sakince okunur. Evet. Bu da ikinci hata. Üçüncü, e, 64. hata. İtikaf dedik. İtikaf dersinde biz anlattık itikafı. İtikaf önemli bir sünnettir. Ama şeytan bırakmıyor. Ne yapıyor? Müslümanlar bu sünneti unutmuş. İtikaf sünneti diye bir şey yoktur. Nasıl teravih sünneti var elhamdülillah camilerde. Her şey Ramazan dediği teravih hatırlar. Aslında Ramazan derken itikafı da hatırlamamız lazım. En azından her camide cirbat, tustana, cenz itikaf etmesi lazım. Ama yoktur maalesef. Şimdi biraz oldu elhamdülillah. İstanbul'da var. Ama çok azdır. Neye göre azdır arkadaşlar? Bazen camiler millet dür tıklım tıklım doluyor. Camilerde yer yoktur. Ya ne demek camilerde yer yoktur? Bizim her sukakta bir cami olsa camilerimiz yetmez bize aslında. Bizim zaten on sukak bir mahallede bir cami var o da üç saf geliyor teraviye. Git dört saf geliyor. O dört saf nedir? Bir apartman sakini inse aşağıya o dört saf yapar. Her apartmanda girme daire var. Olar bir apartman inse dört saf yapar. E bir sukakın insanları gelse yer kalır mı? Kalmaz. Demek ki camilerimizde hata yoktur. Bizde hata var. Biz inmiyoruz camileri dolduralım. Onun için itikaf da bu sünnetten olmuş, iptal olmuş. 35 Bazı insanlar Ramazan ayında saç tıraşı, tırnak kesme, etek tıraşı, koltuğun altını tıraş etmekten ne olur? Çekinir. Neden? Bunlar orucu bozar diyor. Halbuki ilakası yoktu. Berbere gidebilirsin tam tersine temizlik imanlandır. E tek tıraşı, buları, tırnağın içesmek yapabilirsin, hiçbir mahsuru yoktur. Bazı insanlar Ramazan ayında hatalardan 36. hata Ramazan ayında tükürüğünü utmaktan çekinir. Var böyle. Şimdi biz bunları nereden biliyoruz? Soru, sorular geliyor. Tükürüğünü utmaktan ne olur Çekilir. Hatta bazı yani tükreğin ağzında çok aldı topladın üttün bir mahsul yoktur. Ha hile yapıyorsun, su yapıyorsun. Ya bedenden gelip bedene gidiyor. Ama ne nenin haracı var? Balgam. Balgam dediğimiz nereden çıkar? Yen yani cigerden çıkar, yen beyinden neler? şeyden, burundan yukarıdan neler? Bu balgam geldi ağzına, utmayacaksın atacaksın. Bilerek uçsan bunu orucunu bozar. Çünkü bundan ister istemez bedene bir şey sokuyorsun. Ama bilmeyerek geldi, gitti içeri indi midene bir mahsuru yoktur. Bilerek balgam ağzında tuttun tükürmen yerine onu içeri atayım faylananım diye bu orucu bozar. Evet. 37 ee, hata Ramazan ayında bu ağızı, ağza su almak ebdes ederken Buruna su almakta ne kadar mübalaga yapsak o kadar sünnete uygun olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki ebdes alırken üç kere ağzını yakar, üç kere burnunu. Ama mübalaga yapmında yani Çok yap, iyi yap. Çünkü ağızdan burun nedir? Pislik yuvasıdır. Ağızda toprak, tükürek, yemek kalıntıları çalkalarsın, galgala yaparsın, burnunun toz filan temizlersin. Ama Ramazan'da bunu yapmaktan nehyetmiş Resulullah demiş, yavaşça yakar. yani ağzına su aldın, burnuna aldın, fazla mübaleğa yapma. Az böyle suyu al. Neden? Çünkü ihtimal var, kaçar içeri. Seni şüphete zor bırakır. Bazı insan ne yapar? Ramazan ayında da ne yapıyor? Mübaleğa yapıyor. Ha, bu da hatadır. Hatadır. Evet, sünnete de aykırıdır. 68. E, hata, e, bazı astım hastası olan onun bir ilacı var. Neydi yu bu ilacın adı? Sprey. Spreydir. Fısfıs fıs gibi böyle sıkıyorsun. O ne oluyor? Direkt ciğerlerine gidiyor. Bunda ne yapıyorlar? Almıyorlar. Bunun yüzünden ben işte astım ilacı alıyorum. O spreyi alıyorum. Ne diyor? Orucu olmuyor. Halbuki o ilaç orucu bozmaz. Anlatabildim. Çünkü o neden mütekavvindir? Neden oluşmuş? Oksijin var içinde, bir de tübbi malzemeler var içinde, bir de çok az bir sıvı madde var içinde. Bu üçü bir araya geliyor. Ama sen onu buhar olduğunda çok az olur, direkt de çekiyorsun. Zaten astım hastası bilir bunu, basarken içeri alır bunu. Onun için gelmiyor. Onun tadını bile hissetsen alimler diyorlar, bozmaz inşallah. Bir mahsuru yoktur onun. Evet çünkü mideye bir şey girmiyor. 39. değil mi? 39. hata bazı insanlar göz damlası, burun damlası, eee, yani dedik başağkına koymak, ya yani sürme çekmek bunlardan çekiniyor. Halbuki bunlar hiçbirisi orucu bozmaz. Burun damlası, kulak damlası, gö göz damlası hatta velo boğazında onun acilini hissetsin. Çünkü bu gıdaya girmiyor. İnşallah orucu bozmaz. Alimler bunun üzerine genelde ee, Hem içirdiler. Evet. Kırkıncı ee, Kırkıncı da önemlidir. Bazı insanlar Ramazan'a jet hızıyla gelir ama geldikçe ne olur? Pili biter. Geldikçe pili biter. Bakıyorsun Ramazan'ın sonunda işi bitiyor. Bu da nereden anlarız? Teravihini, ilk teravih Ramazan'da tıklım tıklım camiler. 15'inden sonra tabahhur ediyor. Yani buharlaşıyor. Ondan sonra en sonda ne oluyor? Çi sıra, üç sıra kalıyor. Kim kalıyor? Saklam imanı olanlar. O gençler, bilmem böyle mevsimler, rüzgardan gelen, akıntıyla gelenler ne oluyor? Tö dökülüyor yolda. Bu da hatadır. Asıl da tam tersine. Ramazan ayına aynen araba gibidir. Biz diyoruz, ne diyorlar? Lans alıyor. Lans nedir? Yani hızını alıyor araba. Hızını ısındıkça, bastıkça... Uzun yolda hızlı gitmesi lazım. Tam tersine Ramazan ayına hızlı başlayacağız, gittikçe hızlanacağız. İşte bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem on son gün nedir? En hızlı gündür, zirvededir. En son günde tam bel ayağını gazdan kaldırmayacaksın. Çok hızlı gideceksin. Nedir? İbadet ayıdır, etika ayıdır, on son gün bereket ayıdır, bir de Leillet Kadir qadir On son gün Leillet al var içinde, bereketli bir aydır. Evet. Bir de e, 41. kata teravih ile ilgili çok insan var e, yassın namazından sonra e, yassın namazının çürük adını kılmıyor. Oturuyor, tesbihat ediyor. Yani işte konuşuyor, dinleniyor. Neden? Zaten biz 23 et teravih kılıyoruz diyor. O onu telaf eder. Hayır. O ayrı bir sünnettir. Mustakil bir sünnettir. Mustakil bir sünnettir. O sünnetin yeri ayrıdır. Ecli ayrıdır. Onu kaybetmemek için kılacağız. Teravihten onu telaf edemeyiz. Teravih gece namazına giriyor. Bu nafile sünnetidir, ratibedir. Neyle bağlıdır bu? Yassı namazıyla. Bunun da faydası nedir? Yassın namazında eksik oldu. Şeytan seni daldırdı. Anlamadın ne dedirini onu tamamlar işte. Kıyamet gününde. Ama teravih tamamlamaz. Teravih ayrı bir ibadettir. Mustakil bir ibadettir. Bunu da niye kim bize öğretiyor tabi? Çocuk şeyleri kim öğretir? Şeytan. Evet. Bu 41'idir, değil mi? Kırk o en sonuncusu. En sonuncusu da maalesef bizim arkadaşlarımız da bunu yapıyor. Bu da nedir? Dedik birinci derste dedik birincisinde biz ne dedik? Dedik insanlar ne yapması lazım? Odaklamamız lazım. Bir sene boyuca kendimizi Ramazan'a hazırlamamız lazım. Bir kısmı arkadaşlar, bir kısmı Müslümanlar Ramazan ayı geliyorlar, bakıyorsun tahtile çıkıyorlar. Ne diyor? Enimen ne yapayım? Ramazan mübarek Ramazan geldi beni sıkıştırdı tahtil ayına. Zaten benim bu ayım var. Bayda gitmesem ne olur? Sene boyunca gidemem. Ya gitme ne olur? Ucuz oluyor. Yani. Ucuz oluyor. Yani. Ucuz oluyor Ramazanda diye. Çünkü kimse gitmiyor seferi de olur oruç da tutmuyor. Demek ki size ama bu nedir? Hatadır. Hatadır. <gülüyor> Ramazan mübarek ayı geldi. Misafirdir. <gülüyor> Misafiri güzel karşılarız. Misafirdir. Güzel karşılarız. Ramazan ayına göre biz hayatımızı planlayacağız. Bu bana çok battı çünkü en sevdiğim arkadaşlarım baktım. nere Ramazan. Yarın Ramazan ya biz diyor hocam önceden planımız vardır. Bir tahtilde 3-4 günlüğüne gidiyoruz. Ya mübarek Ramazan'a hazırlanıyorsun. Gidiyoruz. E bu ne olur? Bu hatadır. Biz insanları örneğiz. Biz tam tersine Şaban ayından niye orucu oluyoruz? İnsanları teşvik edelim. Şaban ayından. Bak Şaban ayının orucu çok önemlidir. Evet arkadaşlar bu hataları aslında önce kendimi sonra... Bütün musulmanları hatırlatmakta yarar var gördüm. Ondan dolayı bunları hatırlatın. Allah bize bu hataları üstesinden gelmeye güç versin. iman versin. Çünkü iman olmasa bu hataları telef edemeyiz. Bak şeytanın karşısında silah işlemez. Atom bombası getişlemez. Şeytana ne işler? İman sadece. İman gücü. İman gücümüzü Rabbimizden bu Ramazan ayında diliyoruz ki arttırsın. Bütün Müslümanlar bu hatalara düşmesin. Hakkıyla bu Ramazan ayını, mübarek ayını, orucunu, e, gece e, kıyamını aday edelim. Hatta Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem müjdesini al alalım ve almayı bütün musulmanlara nesip etsin. Velhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidil mürselin, nebina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.